Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min ve seyyiati a'malina Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela halile le ve eşhedü en la ilaha la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma ba'd fe ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atın galâle ve kulle galâletin Bugün inşallah hadisle ilgili derslerimize başlayacağız. Usul olarak rivayet ilmi açısından. İslam daveti artık günümüzde değişik bir vizyon almıştır. Yani eskisi gibi yüz yüze davetten ziyade artık internet ortamları, ee, İslam davetinin ulaştırılması, sapık fikirlerin, bidat ehlinin görüşlerinin çürütülmesi ve reddedilmesi gibi konularda daha aktif bir şekilde kullanılmakta. İlim talep edenler de e, ilim ortamlarından çok internet gibi ortamları yani kolay, rahatına e, bir halel getirmeyen yolları tercih etmekte. Bu sebeple bizler özellikle e, sünnet kitaplarını temin etmiş kardeşlerimiz. işte e, Arapça olarak e, yetersiz kalsa bile Türkçe'ye tercüme edilmiş eserleri ellerinde bulunan kardeşlerimizden her birinin üstüne düşen şey aslında e, bu İslam davetinin bir halkası olmak. Yani bilgisayar edinmek, Word gibi e, yazı programlarına hakim olmak, bunları öğrenmek, e, blog gibi telegram gibi e, tartışma zeminlerinden uzak fakat sadece hakkı tebliğ içeren yolları kullanmak aslında hepimizin e, boynunun borcu. Tabi bu davet yapabilmek için de kitabı, kitabın usulünü, hadisi, hadisin usulünü bilmemiz gerekiyor Bu sebeple bu hadis usulü derslerinde biraz daha entelektüel açıdan çünkü bizim hitap edeceğimiz, davet edeceğimiz insanlar içerisinde kimi yüzeysel, kimi derinlikli, e, hadis ilimlerini bilen, tesir ilimlerini bilen insanlar da olacak. Fakat batıl bir yolu tutmuş olabilirler. Bu sebeple biz hüccetimizi herkesime ulaştırabilmeliyiz. Kullandığımız deliller sahih deliller, sağlam deliller, açık, sarih deliller olmalı. Bunu sağlayan hususlardan birisi de delil olarak kullandığımız malzemelerin sıhhati nedir? Ee, bu konuda bilinçli delilleri kullanmak. Yani gelişi güzel, rastgele değil. Cahil kimselerin e, hareket ettiği gibi biz hareket edemeyiz. Bu açıdan öncelikle e, rivayet kelimesiyle başlayalım. Rivayet kelimesi bir lukat bir de ıstılah manası vardır. Lugat olarak ele aldığımız zaman reva maddesi. Arapçada üç ayrı manada kullanılır. Reva, yervi, rayyen. Sulamak, bağlamak gibi manalara gelir. İkincisi reva, yervi, rivayeten. Bakın burada üçüncü türde, üçüncü kalıbında bir değişiklik var. Reva ve Yervi aynı, üçüncüsünde Rivayeten diye değişmiş. Bu Rivayeten şeklinde kullanımı, şiir ve hadis gibi söz nevinden olan şeyleri yüklenip, yani duyduktan sonra hıfz edip nakletmek, söylemek, bildirmek, başkalarına duyurmak gibi manalarda kullanılır. Yani ıslah manaya yakın olan kullanım budur. Üçüncüsü, Reviye, Yerva, riyen ve Riven. Suyu içip doymak, suya kanmak gibi manalarda kullanılır. Yani hepsinde ortak bir şey. E, suyu içmek, suya kanmak gibi manevlarda bileşiyor. Biraz sonra açıklaması gelecek. Rivayet yapan kimseye ravi, rivayet yoluyla nakl olunanı mervi denilir. Raviye su taşıyan hayvan demektir. Bazı dilciler bu kullanıma mecaz olduğunu söyleyerek şöyle demişlerdir. Su taşıyan ve insanları sulayan hayvana veya insana benzetilerek insanlara haberleri nakleden kimseye ravi denilmiştir. Çünkü rivayet aslında sulamak ve suya kandırmaktır. İnsanlara haberleri nakleden ve duyuran kimseler sanki insanları sulamaktadırlar. Istilah olarak manalarına gelince birincisi umumi manada rivayet. Bu şiir veya nesir yani düz yaz demek nesir. Şiirde nazım olan kafiyeli, e, beytli yazılar, şiir veya nesil her türlü söz çeşitlerini söyleyenden alıp, yani ezberleyip başkalarına nakletmek, yani okumak ve duyurmak demektir. Tarihin ilk devirlerinde yazının iptidai olması, yani ilkel olması, hele kağıdın yokluğu sebebiyle ilim öğrenmek ve onu başkalarına öğretmek işi daha ziyade ezbere, hafızaya dayanıyordu. İslam'dan önceki Arabistan'da da yazı vardı fakat zayıftı. O devirlerde şiir veya nesir her türlü ebedi mahsuller daha ziyade rivayet yoluyla naklonuyordu. O devirlerde her şairin bir ravisi olduğu gibi her alimin bir ravisi ve her kabileninde şairleri, hatipleri, nesepçileri yani soy bilginleri ve onların sözlerini ezberleyip nakleden ravileri vardı. O devirlerin edebi mahsulleri işte bu şekilde toplanıyor ve neşrediliyor, yayılıyordu. Mesela büyük şairlerden El Muallaka sahibi Zuhair bin Ebi Sulma, Ebu bin Hacer adındaki cahiliye şairinin ravisiydi. İslam'ın zuhurundan sonra bu sistem hem kısmen değişti. Çünkü Kur'an-ı Kerim asla bir şairin şiiri yahut bir hatibin hutbesi gibi muamele görmedi. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle ve bizzat kendisinin kontrol altında yazıldı. Bu yeni bir başlangıçtı. Bununla beraber Kur'an sadece yazılmakla da iktifa olunmadı. Ayrıca bütün ashab tarafından hararetli ezberlendi. Esasen ilk zamanlarda Kur'an'ın tespitinde yazı yardımcı unsur Çünkü bilhassa o günkü imkanlar çerçevesinde sadece yazıyla Kur'an'a ait bazı okunuş ve tecvid özelliklerini nakletmek mümkün değildi. Yani bunlar yazıyla nakledilemez. Illaki ağızdan alınması gerekir. Kaldı ki bu husus bugün dahi aynen caridir. Zira dildeki vurguları ve müzik ile ilgili nameleri sadece yazıyla nakletmek imkansızdır. Bu türlü hususiyetler ancak işitme yoluyla elde edilir. Bu gibi şeylerin yazı ile gerçek tarifi yapılamaz. Zira bu çeşit hareket ve sanatları başarmak daha ziyade taklit ve tekrara dayanır. Binaenaleyh insanoğlu daima ezberlemeye ve bazı şeyleri hafıza yoluyla alıp nakletmeye muhtaçtır. Bugün dahi Fotoğraf ve ses alma yani ses kaydı cihazları olmasına rağmen şahitlikte görgü veya işitme şeklindeki şahitlik daha önceliklidir. Yani mahkemelerde bile fotoğraf ve ses kaydı delil olarak kullanılmamakta. Bizatihi şahitlik eden, görerek veya duyarak şahitlik edenin şahitliği önceliklidir. Bütün bunları söylemekte maksat, rivayet ve hafıza yollarıyla bize gelmiş olan ahkam ve bilgilerde şüphe edenlere veya şüphe etmek isteyenlere bu şüphe ve tereddütlerinin yersiz olduğunu söylemektir. Bilhassa Kaytani ve Margoliot gibi bazı müsteşriklerin ilk zamanlarda tamamen rivayete dayanan, ancak Hicri 1. ve 2. asırlarda yazılmış olan Arap edebiyatının uydurma olduğunu söylemek gaflet ve cüretlerine işaretle bu konuda gayri ilmi ve gayri ciddi olduklarını, akıllarından daha ziyade hislerinin tesir altında kaldıklarını söylemektir. Bununla beraber gerek hadis, gerekse edebiyatta bazı uydurmaların varlığı İslam alimleri tarafından daha o devirlerde tespit edilmiş, böylece uydurma olanlar, uydurma olmayanlardan ayırt edilmiştir. Müstakil parçalardan meydana gelen bir bütünün bazı parçalarının bozuk ve sahte olması, o bütünü meydana getiren diğer parçaların bozuk ve sahte olmasını gerektirmeyeceği hem aklen, hem mantıklen, hem de adeten, ortadadır. O halde rivayet yoluyla bize gelmiş olan bilgilerden yazılma ve onu takip eden tenkit asırlarında doğruluğu kabul edilenler doğrudur. O devirlerde uydurma olduğu tespit edilenler de uydurmadır. Şu anda bize düşen ilk vazife bu hususu araştırmak, sonra onları değerlendirmek olmalıdır. Bu umumi manada rivayetin ıslahı hakkındaydı. Özel manada ise rivayetin özel manası Peygamberin hadislerini isnad ile nakletmektir. Bu manadaki rivayetin sayı olması için bazı şartlar vardır ki ileride bunların izahı gelecek. Rivayet tarihini el alırken ilk önce tarih kelimesinin üzerinde de durmak gerekir. Tarih, yer, zaman ve şahıs gibi unsurlarla birlikte siyasi, içtimai, dini ve edebi yönlerden geçmiş milletlerin haber ve hallerini bildiren ilimdir. Rivayet tarihi ise rivayetin cereyan ettiği devirleri, her devirde vuku bulan olaylar ve gelişmeleri ve rivayetle meşgul olan adamların hal tercimelerini bilmektir. Rivayetin devirlerini biz İslam tarihine göre ele alacağız. Çünkü bizim maksadımız İslami ilimlerle ilgili bulunan rivayeti izah etmektir. İlim ve edebiyat tarihleriyle meşgul olan alimler ve hadisçiler rivayet devirlerini belirtmek hususunda tarihçilerden farklı düşünürler. Mesela tarihte esas olan daha ziyade büyük harpler, inkılaplar ve siyasi nizam değişmeleridir. Aynı zamanda seneler ve asırlar da esas alınır. Halbuki ilim tarihinde siyasi değişmelerden daha ziyade tarihini yazmak istediğimiz ilmin geçirdiği tekamül yani olgunlaşma safhaları ve bunlarla ilgili hususlar önemlidir. Onun için rivayet tarihi şu devirlere ayrılır. Birincisi cahiliyet asrı. Bu devir İslam'ın zuhurundan itibaren geriye doğru 150 senelik bir zamana verilen attır. Cahiliyet devri İslam'ın başlangıcından itibaren geriye doğru yani İslam öncesindeki 150 senelik dönemdir. Bu devir gerek İslamiyet ve gerekse Arap dili ve edebiyatı için hazırlık ve başlangıç devridir. İkincisi Sadre İslam. Yani İslam'ın ilk yılları başlangıcı. Bu devir İslam'ın zuhurundan itibaren başlar, Emevi Devleti'nin yıkılışı ve Abbasi Devleti'nin kuruluş zamanı olan Hicri 132 senesinde sona erer. Yani rivayet tarihi açısından önemli dönemler bunlar. Üçüncüsü Abbasi'ler asrı. Bu devir Hicri 132 senesinde başlar, 656 senesinde Moğol istilasına uğrayan Abbas Devleti'nin yıkılmasıyla sona erer. Dördüncü devre, müteferrit devletler, farklı birbirinden ayrı devletler asrı. Bu devir Bağdat'ın sukutu yani düşüşü olan Hicri 656 tarihinden başlayarak yeni kalkınmanın başlangıcı kabul edilen Hicri 1220 tarihine kadar devam eder. Bu devirde pek çok devlet vardır. Onlar arasında en büyük Osmanlı Devleti'dir. Beşincisi, Kalkınma Asrı. Bu devir, Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da istiklalini ilan tarihi olan Hicri 1220 senesinden başlayarak zamanımıza kadar devam eder. Arap edebiyatı ile meşgul olanlar da edebiyat bakımından yine bu devirleri esas almışlardır. Rivayetin lafzi ve manevi olması vursu da ihtilaf konusu olmuştur. Yani lafzi rivayet birebir Allah Resulü ve Vesselam'dan işitildiği aynı lafızlarla, hiçbir lafzını, hiçbir harfini değiştirmeden rivayettir. Manevi rivayet ise manası korunmakla beraber aynı kelimeleri, aynı cümleyi kullanmadan, aynı cümleyi kurmadan aynı manayı nakletmektir. Bu ihtilaf konusu olmuştur, bu caiz midir değil midir diye. Asıl olan hadisleri bizzat Nebi ve Vesselam tarafından söylenmiş olan kendi lafızlarıyla rivayet etmektir. Fakat bazı hallerde lafızları aynen muhafaza etmeden, peygamberden duyanları manen duyulanları manen rivayet etmekte de bir sakınca yoktur. Yalnız manevi rivayetin, mana ile rivayetin cevazı bazı hallerde ve bazı lafızlar içindir. Yani müteradif olan lafızlar gibi e, demek ki Kişinin mana olarak rivayet edebilmesi için öncelikle e, dile hakim olması lazım. Mesela Arapça kurallarını bilmeyen birisinin manalar rivayet etmesi e, illaki hatalara, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir. E, bunun gibi e, yine ezber kabiliyeti bunlar değerlendirilir. Burada bizim önemli söylemek ve üzerinde durmak istediğimiz diğer bir husus, son zamanlarda bazı kimselerin, hadisle amel etmek konusundaki yersiz iddialarıdır. İddia edildiğine göre yalnız Kur'an'la amel edilmeliymiş. Kur'an'da olmayan şeyleri ise akıl yoluyla halletmek gerekirmiş. Çünkü hadis tam olarak nakil ve muhafaza edilmemiş. Esasen Kur'an varken hadisle amel etmeye de lüzum yokmuş gibi iddialar bunlar. Bu iddiaların hepsi yanlıştır. Allah Teala'nın bize kendisiyle kitap gönderdiği Rasulü'nün sözleri elbette ki bizim için Kur'an'dan sonra en mühim esastır. Aksi halde onun peygamberliğinin manası nedir? Esasen hadis Kur'an'ın tefsiri mahiyetindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavli, fiili ve takriri her türlü hadisi. Kavli yani sözlü olarak söyledikleri, fiili davranış olarak onların nakledilenler, takriri onun yanında yapılıp da itiraz etmedi, karşı çıkmadığı e, fiiller. Bu bu türden nakillerin hepsi Kur'an-ı Kerim'deki ahkamın, fiili ve takriri olarak veya kavli olarak izah ve tefsiri demektir. Bunu söyleyen de Allah Azze ve Celle'dir. Yani Kur'an'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından beyan edileceğini bildiren Allah Azze ve Celle'dir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılmanın şart ve zorunlu olduğunu bize kesin bir şekilde bildiren bazı ayetler şu şekilde. Mesela Al'imran i̇mran 31-32. ayetleri. De ki, Ey Muhammed! Eğer Allah'ı seviyor idiyseniz bana tabi olunuz. Böyle yaparsanız Allah sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Allah gafur ve rahimdir. De ki Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Eğer yüz çevirseniz şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Evet Allah Azze ve Celle kitabında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a böyle demesini emrediyor. Yani bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi Allah'ı sevme iddiası demek ki muhakkak Muhammed ve Vesselam'a ittibayı gerektirir. Muhammed ve Vesselam'a ittiba etmek de Kur'an'a ittibadan, Kur'an'a uymaktan farklı bir şeydir. Çünkü Kur'an'a uymak e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an idi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı açıklamıştır. Allah Azze ve Celle peygambere ittibayı emrettiğine göre, yani Kur'an'ı okuyanlara, Kur'an'ı okuyup yorumlayanlara uyun demiyor burada Allah Azze ve Celle. Rasulü özel olarak tahsis ediyor. De ki bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak her şeyden önce Kur'an'ın tefsirinde kavli olarak, fiili olarak veya takriri olarak tefsirinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mutlak olarak örnek almayı gerektirir. Dolayısıyla sünnetin ulaşması konusunda tereddüt edenler, bunu bir şüphe olarak öne süren kimseler, başta bu ayete muhalefet etmektedirler. Çünkü şayet sünneti korumak Allah Azze ve Celle üzerine bir vazife olmasaydı, vaat etmeseydi, bu emri yapmasının bir manası olmazdı. Mesela biz bu asırdayız, Muhammed Aleyhisselatü ulaşmadık. Onu bizzat görmedik. Biz nasıl tabi olacağız Muhammed Aleyhisselatü ve Elbette ki ondan nakledilen hadisler yoluyla. Bu, bu açıda e, sünnetin ve hüccet oluşuna açık bir delildir. Ali İmran 132. ayetinde Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Böyle yaparsanız rahmete nail olmanız umulur, buyrulur. Yine Ali İmran 164. ayetinde Allah müminlere ihsanda bulunmuştur. Çünkü Allah her ne kadar daha önce açık sapıklık içinde bulunuyor idiyseler de Aralarından onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları tezkiye eden, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Burada da Allah'ın kitabını açıklayan, okuyan, açıklayan, hikmeti öğreten kişi olarak Peygamber Aleyhisselam yine bu ayette tahsis edilmiştir. Nisa 59. ayetinde, Ey iman denler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan idarecilere de, Ullemre de, eğer siz Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız, bir şeyde anlaşmazlığa büyüçer olduğunuzda onu Allah'ın ve Resulünün nizamına, Allah'a ve, Allah ve Resulüne döndürünüz. Bu daha hayırlı ve izah bakımından daha güzeldir. Evet, meselelerin hallolmasında Müslümanların arasında hangi konu olursa olsun, فَاِنْ fi ف۪ي شَيْءٍ ibaretindeki şey, nekle gelmiştir ve umum ifade eder. Hangi konu olursa olsun dinle ilgili, Niza ettiğinizde, çekiştiğinizde onu Allah'a ve Resulüne götürün diye Allah Azze ve Celle emretmektedir. Bu da Allah'a götürülmesi, kitaba götürülmesidir. Ve Resulüne götürün ifadesi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine e, muhakeme olmayı farz kılmaktadır. Nisa 65. ayetinde olduğu gibi şöyle buyruluyor: Hayır, Rabbin hakkı için onlar kendi aralarında vuku bulan anlaşmazlıklarda seni hakem tanıyıncaya... Sonunda senin verdiğin hüküm ve kararlardan dolayı ruhlarında bir hoşnutsuzluk hissi bulunmayıncaya ve senden sadır olan her şeyi tam bir itaatle kabul edinceye kadar, teslim oluncaya kadar iman etmezler. Bu ayetlerde yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ta kıyamet gününe kadar Koran yeryüzünde bulundukça, hüccet olarak bulundukça bağlayıcı olduğunu gösterir. Nisa 69. ayeti Allah'a ve Resulüne itaat eden kimseler, nebiler. Sıddıklar, şehitler, salihler ve Allah'ın kendilerine in'am ve ihsanda bulunduğu kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaşlardır. Nisa 80. ayeti Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Burada mesela daha önceki ayetlerde Allah'a itaat edin, Allah ve Resul'e itaat edin gibi ayetleri mesela günümüzdeki mutezile Sünnet sünnetin kezler, şöyle diyorlar. İşte buradaki ve e, atıf içindir. Yani Rasule itaatiniz Kur'an'a muvafıksa demektir diye böyle batılı bir yorum getiriyorlar. E, öncelikle bu ayette mesela e, her kim Rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bunu kendi lehlerine kullanıyorlar. nedir bu delil bu ayet. Fakat lehlerine kullanıyorlar. Bu yorumlarına bunu getiriyorlar. Yani Rasule itaat etmek Allah'a itaat etmenin zaten ta kendisi diyorlar bu ayeti kullanarak. Nisa 164. ayetinde Allah Azze ve Celle seni de, senden önceki peygamberleri de Rablerinin izniyle kendisine ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu, onların bu iddialarını çürütmektedir. Yani anladıkları mananın kitaba ters olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberlere olan itaatin, özellikle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olan itaatin kendisinin izniyle olduğunu bildirmektedir. Eğer peygambere itaat eşittir Kur'an'a itaatse yani Allah'ın kendisine itaatse Allah'ın kendisine itaat etmek için izin vermesinin manası olmazdı. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat Allah'a itaattir. Bunun manası Peygamber'e Allah'ın izniyle itaat edilir. Öyle emretmiştir Allah azze ve celle onu kendi adına beyana yetkili kılmıştır. Evet, e, Araf suresi 156-157. ayetleri, Rahmetim her şeyi ihata etti, kuşattı. Rahmetimi muttakilere, sakınanlara, zekatı verenlere, bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Bizim ayetlerimize iman edenler, Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları ümmi peygambere iman eden ve ona tabi olanlardır. O peygamber onlara iyiyi emreder, kötüyü yasaklar. Onlara tertemiz ve iyi olan şeylerin helal olduğunu Kötü ve zararlı şeylerin, bu zararlı ifadesi e, mütercimin takdiri, e, tayyip olan şeyleri helal, e, habis olan şeyleri haram kılar, e, haram olduğunu bildirir. Bu ümmi peygamber onların sırtlarındaki ağır yükleri ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. İşte ona iman edenler, onu destekleyen ve ona yardımcı olanlar, ona indirilen Kur'an'a tabi olanlardır. Ancak onlar kurtuluş ererler. Yine bu ayette demek ki Muhammed Aleyhisselatü ittibanın Kur'an'a İttibanın ta kendisi değil, yani Kur'an'a uygunsa Peygamber'e itaat edilir. Böyle bir anlayışı e, Kapı bırakmıyor. Mbiya 107. ayetinde Biz onu ancak alemlere rahmet olarak Gönderdik buyurulmaktadır. Nur 63. ayetinde de Onun emrine Muhalefet edenler Bu yüzden kendilerine bir fitnenin Yahut Acıtıcı bir azabın isabet etmesinden çekinsinler. Ahzab 21. ayeti yine delaleti açık olan ayetlerden birisi. Sizden Allah'ı ve ahiret gününü dileyen ve çokça Allah'ı hatırlayanlar için Resulullah'a tabi olmakta güzel bir istikamet vardır. Allah Azze ve Celle kitabıyla bildiriyor ki Kitabın ulaştığı herkes için, Kur'an'ın ulaştığı herkes için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam örnek alınacak en güzel numunedir. Öyle olmak zorundadır. Eğer sünnet bize ulaşmasaydı, sahip bir şekilde ulaşmasaydı bu ayetin de manası olmazdı. Ahzab 45. ayeti Ey Peygamber biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadeti, Müjdeleri, verdiği haberler ve uyarıları herkesi bağlayıcıdır. Ahzab 71, Allah'a ve Resulüne itaat edenler büyük bir kurtuluşa ermişlerdir. Ve yine açık bir delalet, Resulullah'ın size getirdiklerine yapışınız, onun size yasak ettiği şeylerden uzak olunuz, Allah'tan korkun çünkü Allah'ın vereceği, Allah vereceği ceza ağırdır. Haşir suresi 7. ayet. Resulü size ne verdiyse ona tutunun, ne yasakladıysa ona son verin. Evet, bu konuya delalet eden, sünnetin bağlayıcılığına delalet eden bazı hadisleri de aktaralım. Ebu Davud İrbad bin Sariye radıyallam'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir, bize bir gün namaz kıldırdı, sonra yüzünü bize döndü. Öyle beli, belagatli bir konuşma yaptı ki kalpler ürperdi. Gözler yaş döktü. Dinleyenlerden bir adam, ey Allah'ın Resulü sanki bu veda eden birisinin konuşmasıdır. O halde bize ne gibi şeyleri vasiyet edersin dedi. Resulullah size Allah'ın azabından korkmayı, rahmetinden ümit var olmayı, siyah bir köle dahi olsa büyüklerinizi dinleyip itaat etmeyi, emirlerinizi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Biliniz ki aranızdan benden sonra yaşayacak olanlar pek çok ihtilaflar görecektir. O zaman benim sünnetime ve doğru yolda giden reşit halifelerimin sünnetlerine sarılın. Sünnetine sarılın. Sadece bunlara yapışın. Sakın başka yollara sapmayın. Dinde yeni işler yapmaktan şiddetle sakının. Çünkü dinde yapılacak her yenilik bidat, her bidat ise sapıklıktır. Sapıklığın her çeşidi insanı ateşe iter buyurdu. Bunu Ebu Dalg'in dışında i̇bn Mace, Tirmizi, Ahmet bin de rivayet etmişlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada dikkat ederseniz. Ümmetinin kendisinden sonra ihtilafa düşeceğini bildiriyor. Bu ihtilaf da yani Kur'an'a sarılın demiyor da benim sünnetime sarılın diyor. Yani bu ihtilaflarda insanlar Kur'an hakkında ihtilaf ediyorlar zaten. Çünkü Kur'an Arapça dilinde olması hasebiyle Arap dilindeki genişlik Kur'an-ı Kerim içinde söylenebilir. Genişlik vardır. Bu geniş, yani birden fazla manaya delaletler içerisinde doğru mananın, yani Allah Azze ve Celle'nin muradının ne olduğunu bize bildiren şey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bu sebeple ihtilafı önleyen şey sünnettir. Ebu Davud ve Tirmiz'i Ebu Rafi'den rivayet ediyorlar. Bunu Zeberjet dersinde açıklamıştık. Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sizden birinizin emrettiklerimden bir emrin Yasakladıklarımdan bir yasağım geldiğinde koltuna yaslanarak ben başkasını bilmem Allah'ın kitabında bulduklarımıza tabi oluruz dediğini görmek istemem buyurdu. İrbad bin Sariye Radyalan'tan gelen Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve bize şöyle dedi. Sizden biriniz koltuna yaslanarak Allah bu Kur'an'da olanlardan başka bir şey size haram kılmamıştır demenin doğru olacağını mı zanneder? Hayır. ''Benim nice emirlerim, tavsiyelerim ve yasaklarım vardır ki onlar Kur'an gibidir. Hatta bazı halilerde Kur'an'dan da fazladır.'' Yani Kur'an'daki emirlerden daha fazladır. Müslüm Cabir Radyovalant'tan rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu zaman, ''Sanki akşama sabaha düşmanın geleceğini ihtar eden bir kumandan gibi gözleri kızarır, sesi yükselir, dadabı artardı. Bir defasında şadet parmağı ile ortanca parmağını uzatarak şöyle dedi.'' Kıyamet ve Aram'da şu iki parmak arasındaki kadar mesafe kaldığı gibi bir sırada ben gönderildim. Şüphesiz sözlerin en hayırlısı buradaki mesafe takdiri de yine mütercimin takdiri. Ben kıyamette şu ikisi gibiyken gönderildim diyor. Burada kastedilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kıyamet arasında yeni bir peygamber gelmeyeceğidir. Şüphesiz sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı. Yolların en hayırlısı da Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yoldur. İşlerin en kötüsü dinde yapılan mesnetsiz yeniliklerdir. Dinde yapılan her yenilik bidattır ve her bidatte sapıklıktır. Hutbetul Hacet'e geçen ibare. Bukhar ve Müslim Enes Radyalan'tan rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sizden hiçbiriniz ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili oluncaya kadar iman etmiş olmaz. Bu konuda elbette Birçok hadisler var, ayetler var. Bunları e, sünnetin sünnet müdafası, sünnetin vahiy oluşuna dair sünnet müdafası kitabında ayrıntılı olarak ele aldık. Ve sünnet hakkında şüphe eden kimselere de e, reddiyeler verdik. E, burada sadece giriş olarak, hatırlatma olarak zikretmiş olduk. Bir gibi Rahimullah da Tarikatul Muhammediye kitabında başında, yani bu Tarikat-ı Muhammediye kitabını kendi zamandaki tasavvufçulara reddi olarak yazmıştır. Kendisi itikad olarak Maturidiye diye meyyaldir. hanefidir, hanefi adlindendir. Fakat Osmanlı döneminde böyle sünnete en yakın, bidatlere en çok e, reddiye veren, uzak duran kişilerden birisi, yani tasavvufun hakim olduğu, batıl akidelerin hakim olduğu bir zamanda kişilerin kendi çapında reddeler vermiştir. Bir gibi Allah da Tarikat-ı Muhammediye kitabında sünnete sarılmayı, bidatleri reddetmeyi birlikte ele alarak e, girişini böyle yapmıştır. Daha sonra tasavvuçların yanıldıkları, yanlış yaptıkları noktalara değmiştir kitabı içerisinde. E, bu şu açıdan önemli. Bizim sünnete ittiba konusunda iki tane muhalifimiz var. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu gibi işte 73 fırkaya ayrılmıştır bu ümmet. Kurtulan fırkanın 36 tane ifrat, 36 tane tevritte olmak üzere her meselede muhalifleri vardır. 72 fırka, el sünnete düşmandır. Sünnet konusunda da iki fırka bizim aleyhimizdedir. Bunlardan birisi sünnet inkarcılarıdır. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin hüccetini kabul etmezler. Ya Kur'an'a arz ederler ki aslında akıllarını arz etmiş oluyorlar. E, veyahut da kısmen kabul ederler. E, yani bir edebiyat malzemesi gibi. Mesela Huzun'un Leyla ve Mecnun kitabını okursun da orada hoşuna giden ibareleri alırsın. Sünnet külliyatına bu gözle bakarlar. Hatta uydurma bile olsa metin onların akıllarına, hevalarına uygun geldiği için onun sahih olduğuna bile hükmederler. İsnadı isterse uydurmalısın. Bu sünnet inkarcıları kesimi. Bir de tasavvuçu kesim vardır. Bir gibi'nin Tarikat-ı kitabında sünnete ittibayı işlemesi bu açıdan hikmetlidir. Çünkü tasavvufçular sünneti inkar eden kimseler değil. Sünneti i hüccet kabul eden, hadislerle amel eden. Fakat Uydurma ve zayıf hadislerle de amel ettikleri için dine pek çok bid'atler katan kimselerdir. Bu sebeple biz onların bid'atlerini reddettiğimizde, hatta şirket varan şekilde bid'atlerini reddettiğimizde, onlar işte sahip oldukları bu bid'at akidelere, şirk akidelere neden sahip olduklarını bir takım hadislerle ispat etmeye kalkarlar, zayıf ve uydurma olan hadislerle aleyhisselamlar. Bu zayıf ve uydurma hadislerin de biz e, yani bizim burada vazifemiz ilmin kriterleri açısından yani hangi hadis sahiptir, hangi hadis değildir bunu değerlendirmek. Biz bunu ortaya koyduğumuzda tazyuçlar işte bunlar hadisleri inkar ediyor, tepkisi veriyorlar. Sünnet inkarcıları ise peygambere ilahlık veriyorlar, şirk koşuyorlar şeklinde tepki veriyorlar. Şimdi Su Sufileri reddetme konusunda biz sünnet inkarcılarıyla aynı yerde duruyoruz. Yani Sufi bir çeyesinden baktığın zaman Sufi karşısında sünnet inkarcılarıyla Selefileri görüyor. Niye? Onların işte uydurmalarına ikisi de karşı çıkıyor ve ikisini bir kefeye koyarak karşı çıkıyor. Diğer taraftan Sünnet inkarcılarının nazarından baktığın zaman da sufilerle biz aynı yerde duruyoruz. Yani bunlar peygamberi Allah'a ortak koşuyorlar. Aynı kefiye koyuyor. Şimdi e, biz burada şunu söylüyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu ne varsa o ancak kendisine bildirilen vahiden ibarettir. وَمَا يَنْتِقُوا anil heva ifadesi yine umumi bir ifadedir. وَمَا يَنْتِقُوا نَتَقَى kişinin ağzından çıkan telaffuz ettiği her sözü kapsar ve ma buradaki nekrelik umum ifade eder. Selam. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne konuşuyorsa bu hevaü hevesinden değil ancak kendisine bildirilen bir vahiyledir diye Allah azze ve celle umumen peygamberin söylediği her lafzı vahiy olarak niteliyor. Biz sünnet ehli olduğumuzdan Şöyle diyoruz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu ayeti tahsis etmiştir. Nasıl? Bir hurma aşılama esnasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aşlamasanız daha iyi olur dedi. Onlar da aşlamayı bıraktılar ee, ve meyve vermedi hurmalar. Daha kötü oldu. Dediler ki Allah'ın Resulü sen böyle söyledin. Böyle oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben sadece zan ve tahminle bir şey söyledim size. Şunu iyi bilin, ben de sizin gibi bir beşerim. Size dininiz hakkında bir şey söylediğim zaman, Allah'la bir şey söylediğim zaman buna sarılın. Ama dünyanız hakkında bir şey söylediğimde, siz nasılsınız ben de öyleyim. Yani dünyevi tecrübelerle söylenen konularda sizinle aynı konumdayım diyor. Biz bu hadis sebebiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şeyin vahiy olmadığını, bilakis din hakkında söylediği her şeyin vahiy olduğunu söyleriz. Hadis ne yapıyor? Tatsiz ediyor. Sünnet inkarcılar bu ayetin altında ezilmektedirler. Neden? Çünkü onlara göre peygamberin söylediği her şeyi vahiy kabul etmeleri gerekirdi. Fakat onlar peygamberin söylediği hiçbir şeyi, Kur'an dışındaki hiçbir şeyi vahiy kabul etmiyorlar. Bu, böylece bu ayete ters düşüyorlar. Ve gerekçe gösterirken diyorlar ki, mesela peygamber Aleyhisselatü Vesselam ey Ayşe şuradan bana su getir dedi. Bu da mı vahiy diyorlar? Biz diyoruz ki hayır bu vahiy değil. Niye? Çünkü hadis açıklıyor bunu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam din hakkında söylediklerinin vahiy olduğunu açıklamıştır. Ama Kur'an zahirine bakarsan, e, o sünnet inkarcılarının nezdinde bakarsan, evet bunlar da vahiy olmaz gerekir. Bu sebeple sünnet bizi hem tasavvufçuların sapmalarından koruyor, hem sünnet inkarcılarının sapmalarından koruyor. E, Kur'an'ı anlamada, Allah Azze ve Celle'nin beyanını, muradını anlamada ölçümüz Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nail Suresi 44. ayetinde bildirildiği gibi, bunu özellikle tekrar tekrar e, zikredelim. Sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen zikir, bazılarının söylediği gibi, burada zikirle kast Kur'an değildir. İnsanlara indirilen Kur'an'dır insanlara ne indirildiğini açıklayasın. Neyle açıklayacak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Zikir ile açıklayacak. Yani Kur'an dışında kendisine bildirilen vahil açıklayacaktır. Zikir, levh-i Yani Kur'an ve onun açıklaması olan sünnettir. Zikir ile açıklayacaktır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfını şöyle bildirmiştir Allah Azze ve Celle. Sen evvelinde kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Şura suresi 52. ayet. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin denilen bir peygamber kitabı açıklamakla görevlendirildiğine göre bilmeden açıklaması düşünülenmez. Allah Azze ve Celle işte, zikri indirmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu zikirle yani sünnetle Kur'an'ı açıklamaktadır. Bu konuda söz tabi ki uzun e, fakat biz burada detaylarına girmeyeceğiz. Sadece konumuzla ilgili usul açısından, rivayet ilmi açısından e, bir sonraki derste ashabur Rey ve Asabul Hadis ayrımıyla devam edeceğiz inşallah. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilah ve